Ben hocama bu forex dedikleri internet üzerinden hmm. altın alıp satma, evet. bakır alıp satma, petrol alıp satma tamamen kaldıraçlı bir işlem. Mesela 100 dolar yatırıyorsunuz. Sanki sizin 1000 dolarınız varmış gibi işlem yapılıyor. Hmm. Bunun karşılığında işte para kazanıyorsunuz. Tekrar onu geri sattığınızda para kazanıyorsunuz ve bunu evet. bunun caiz olup olmadığını soracaktım. Hay hay yöneltelim hocamıza inşallah. Afiyet diliyoruz efendim. Selamlar iletiyoruz Aksaray'a. Evet kıymetli evet. hocam. Şimdi insanlar internet üzerinden dolar alabilir ama 100 dolar almak istiyorsa bunun karşılığında kaça tekabül ediyorsa Türk lirası o kadar alabilir. Yani benim diyelim ki misal Efendim 300 liram varsa bu 100 dolar alıyorsa ben ancak bununla 100 dolar alabilirim. Eğer böyle değil de 100 dolarım var bununla 200 dolar işlem yapma hakkı bana veriyorsa veya 500 dolar işlem yapma hakkı veriyorsa kaldırat sistemi diyorlar buna. Bu caiz değildir. Çünkü bu karşılığı olmayan bir şey yapıyor. Yani parası yok sarf akti diyoruz. Gibi. Evet sarf aklı diyoruz. Sarf aktinde bedellerin peşin olması lazım. Yani Türk lirasının karşılığında dolar alabilir, dolar karşılığında Türk lirası alabilir ama eşit olması lazım. Eğer kalkıp da iki misli, 10 misli veya 100 misli olursa bu caiz değildir. Hatırlıyor musunuz? 2008'de büyük bir kriz çıkmıştı dünyada. Bu krizin çıkış sebeplerinden bir tanesi de budur. Mesela adamın diyelim ki 10 bin doları var kalkıyor 100 bin dolarlık işlem yapıyor. Şimdi herkes bunu yaptığı zaman ver 100 bin dolarımı dediği zaman veremiyor. Para dönmüyor. Para saat. dönmüyor. Sebepledir ki kriz çıkıyor. Onun için e, bedellerin peşin olması lazım. İster altın alırken ister döviz alırken bedellerin peşin olması lazım. Ve gerçek rakamlar Ve gerçek alırız. olması lazım. Evet.